Siyah sohbetimizde bugün 32. konu ve 64. dersi göreceğiz. Ee, bu konuyu biraz fazlaca göreceğiz. Yani birkaç parçaya, birkaç bölüme ayırdık. Konu savaş için savaş emrinin e, ayetlerde imza buyrulması emredilmesi ve Bedir Savaşı. Bununla ilgili hazırlıkla Bedir Savaşı'nın öncesi, Bedir Savaşı ve onu takip eden şeyler hakkında olacak inşallah. Biraz uzun tabii ki. Birkaç haftayı alabilir. Bugün böyle Bedir Savaşı'ndan önceki bir bölümden inşallah bahsettim. Inşallah inşallah. Evet. Savaş emrinin inmesi ve Bedir Savaşı. Konu bu. Yani işte Müslümanlar Medine'de e, bu esnada yeni bir merhaliye başlamışlardı. Yeni bir tavrın içerisine girmişlerdi. Ve düşmanlarının hedefi olduğunu, Müslümanların düşmanlarının hedefi haline geldiğini biliyorlardı. Bunu hissediyorlardı gerek dahili düşmanlar, yani münafıklar ve Yahudiler, kendilerini hedef haline, Müslümanları hedef haline getirmişlerdir. Gerekse harici Kureyşli diğer Araplardan olan, müşriklerden olan kimseler ve sahralarda, çöllerde dolaşan hırsızlar, yan terörist kimseler, bunların hepsinin de hedefi haline hedef tahtası haline gelmişti Müslümanlar. Bunu hissetmeye başlıyorlardı artık. Medine'ye gelip de yerleştikten sonra bütün böyle düşmanların hedefi haline gelmişlerdi. Dolayısıyla Müslümanlar Medine hayatının bu sahasında böyle etraflarında kendilerine karşı kurulan komplolar, fileler, tuzaklara karşı Cereyan eden her bir şeyi böyle güzel bir şekilde tahmin ediyorlar. Çözümlüyorlardı. Bu anlaşma gereği de şehre, Medine'ye hiçbir kimse böyle zorla giremiyor. Yani baskın yapıp, hücum edemiyor. Böyle de güzel bir tedbir almışlardı. başlangıçta. Her türlü şeyi değerlendiriyorlar. Ama bu düşmanlar arasında da, Müslümanların düşmanları arasında da böyle ciddi bir e, bağlantı söz konusu. Birbirleriyle böyle irtibatları var. Müslümanların, düşmanların arasında. Bu üstte bir tane Ebu Davud'da rivayet edilen hadis var. Diyor ki Abdurrahman ibn Kâb ibn Malik Aleyhisselatü ashabından bir adamdan rivayet ediyor. Şimdi hayatının bu aşamasındayken buraya işte kafirler Ubeyye yani Abdullah ibn i ibn i̇bn münafıkların başı olan kimse buna bir mektup yazıyorlar ve etrafındaki bu adamın etrafındaki e, Hazreç ve <gülüyor> Elif'ten müşrik olanlara putlara ibadet eden kendileri gibi putların kullarına bir mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki siz bizim adamımızı yani Muhammed'i tamamen Aleyhisselam onu barındırıyorsunuz onu siz koruyup barındırıyorsunuz Allah'a yemin ederiz ki ya onu öldüreceksiniz yahut yurdunuzdan çıkartacaksınız yahut da biz size topluca geleceğiz sizin sizden bizimle savaşan kimseleri öldüreceğiz ve sizin kadınlarınızı da kadınlarınız da Helal olarak kendimize alacağız diyor. Mubah diyorlar, muvahhata edeceğiz diyorlar, çağri yapıştıracağız. Kureyşliler böyle bir tehdit gönderiyorlar. Abdullah ibn Übey ibn Salula. Bu haberi alınca Abdullah ibn Übey, bu münafık, etrafındaki kimselerle birlikte Ali Sırati ve öldürmeye karar veriyorlar. Ali Sırati ve geliyorlar. Ali Sırati ve Sılâm'da onlarla tam böyle karşılaşıyor ve onlara Kureyş'ten gelen haberi veriyor. Ve diyor ki Kureyş'ten size ulaşan haber yani size yapılan tehdit gelmiştir yani bize ulaşmıştır. Ve sizin yapacağınız bir hile kuracağınız bir suzak kendiniz için kendi aleyhinize yapacağınız tuzaktan daha fazla değil. Yani ancak kendi kendinize tuzak kurarsınız. Ve siz çocuklarınızı ve kardeşlerinizi öldürmek için tuzak kurarsınız ancak. Yani böyle bir şey yapmaya kalkışırsanız, beni öldürmeye, yani bu davaya son vermeye kalkışırsanız ancak kendi çocuklarınızı ve kardeşlerinizi öldürürsünüz diyor Aleyhisselatü Tabii adamlar bunun karşısında şok oluyorlar ve dağılıp gidiyorlar. <gülüyor> Öldürmeye gelmişlerdi. Ashab <gülüyor> Radiyallahu anh'ın Ashabı Kureyş'in bu e, muhalefeti bu karşı çıkması e, bir takım giriştiği faaliyetler Karşısında bir hazır idiler. Elçiler Müslümanın ashabı hazırdı. Yani kendilerince hazırlıkları vardı ve devamlı da hazırlık yapıyorlardı zaten. Onlardan gelecek her türlü böyle taşkınlığa, böyle aşırılığa karşı hazırlıkları vardı. Bunu Saad ibn Muaz, ensardan Saad ibn Muaz çok güzel böyle ortaya koyuyor. Saad ibn Muaz Mekke'ye gidiyor. Umre yapmak için. Ama bununla birlikte asıl gaye, Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü üzere gidiyor. Orada kuru işler ne yapıyorlar? Yani Müslümanlara karşı nasıl bir faaliyet içerisindeler? Ne yapmak istiyorlar? Nasıl bir tuzak kuracaklar? Bunu öğrenmek adına gidiyor Mekke'ye. Sa'de ibn-i Mu'an. anh. Bu olayda bu sahih içinde rivayet ediyor. Abdullah ibn Diyor ki Abdullah ibni Mesut'un radıyallahu anh, Sa'd ibni Muaz, Ensar'ın ileri gelenlerinden, Umre'ci olarak Mekke'ye gidiyor. Ve, Ümeyye bin Halep, Ebu, Ebu Saffa'nın yanında konaklıyor. Bu adam, Ümeyye bin Halef, müşriklerden ve müşriklerin ileri gelenlerden birisi. Bu adamdan Şam'a doğru yolcular yani böyle ticaret için falan çıktığı zaman, Sa'd ibn-i yanına uğrar, onun yanında konaklarmış. Onun için saatte da onun yanına gidiyor Mekke'deyken. Ümeyye bin Halef'in yanına gidiyor, onun yanında konaklıyor. Ümeyye ibn Halef diyor ki, saat diyor, böyle sakinlediği zaman gündüzün, insanların böyle çekilip de gafil olduğu bir zamanda çık, ne yap, tavafını yap diyor. Hani Umre için gelmişti ya. Sa'd da Sa'de de çıkıyor. Tavafını yapmaya başlıyor. Ebu'l-Hakem yani Ebu Cehil. Sa'dı görüyor. Diyor ki bu adam kimdir diyor. Kimsin sen diyor ona müdahale edince tavaf yaparken nasıl tavaf edersin sen falan diye. Ben de Sa'dım diyor. Sa'de de mağazım diyor. Siz diyor Muhammed'i koruyanlarsınız. Onu barındıranlarsınız. Öyle değil mi? deyince, o da tabi onaylıyor tabii ki diyor. Evet diyor. Ondan sonra başlıyorlar birbirlerine kızışmaya ve birbirlerine sövmeye başlıyorlar. Ebu'l Hakem, Ebu Cahille, Sa'd bin Muaz. Bu arada hani Ümeyye bin Halife'nin yanında kalıyor ya Sa'd bin Muaz. Ümeyye diyor ki "Yavaş ol, sakin ol. Sesini yükseltme." Ebu'l-Hakem bu vadinin, yani buranın efendisidir, ileri gelenidir. Ona karşı sesini yükseltme diyor. Sa'd-i mi da maşallah, bırak beni diyor. Sesini yükseltmeye devam ediyor. Eğer diyor, beni diyor, tavaktan engellersen diyor, bu Cehil'e, elbette diyor, senin Şam'daki Şam'a giden ticaret mekanını keserim diyor. Bitiririm seni demek istiyor yani ekonomik olarak. Onun Türkçesi bu. Ondan sonra Ümeyye hala böyle sesini kız, sesini yükseltme diyor. Hatta onu böyle tutuyor, çekiliyor. Yani böyle kavga etme, sesini yükseltme. Ebul Hakem'e, Ebul Cehi'le karşı diyor. Sa'de ibn Muaz'da iyice kızıyor. Beni bırak diyor. Muhakkak ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, ey Ümeyye seni öldüreceğini söylüyor, öldüreceğini iddia ediyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ümeyye bin Halep bunu duyunca, e, beni mi diyor yani, gerçekten beni mi? öldürecek mi diyor. Evet diyor. Ben peygamberden yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle işittim deyince, hemen korku evine gidiyor. O, o söylediyse doğrudur diyor önce taktikliyor. <gülüyor> Evine gidiyor. Hanımına diyor ki diyor ki şu Yesripli yani Medine'li şu adam var ya diyor. Muhammed'in beni öldüreceğini iddia ediyor. O öyle söylemiş. Deyince kadın da aynı şeyi söylüyor. Eğer olsa diyorsa doğru söylemiştir diyor. Sultanım. Ve Buhari'de eee kışlağın devamında Umme bin Halep Bedire Çıkmak istemiyor. Bu korkudan dolayı. Bu tehditten dolayı çıkmak istemiyor. bu Cehil ne yapıyor? Yapıyor, ikna ediyor. Sen nasıl olursun, efendisin, sen ileri gelen bir adamsın, kabilenin reisisin, çıkman lazım diye bir şekilde onu ikna ediyor. Diyor ki, ben diyor, vallahi diyor, bu şeyde diyor, belbede en hızlı dev hangisiyse onu satın alacağım diyor. Ve nihayetinde o Bedir'e çıkmadan o deveyi satın alıyor, her yerde de yanında götürüyor. Bedir'e gittiği zaman. Ama Allah Azze ve Celle onun ölümüne hükmediyor. O orada müşrik olarak ölüyor. Yani İsraatü Vesselam'ın sözü tasdikleniyor işte. Evet. Bunun gibi Sa'de ibn-i yaptığı gibi, Müslümanlar her fırsatı değerlendiriyor. Müşrikler hakkında devamlı bilgi edinmiyorlar. Ve bu arada da Aleyhisselatü nöbetçilik için böyle ellerinden geleni yapıyor. Yani onun bekçiliğini yapıyorlar. Çünkü bu hiyanet ehli kimselerden, hain kimselerden herhangi bir böyle ansızın bir tuzak kurulmasın Aleyhisselatü bir saldırı, bir surat olmasın diye onu devamlı nöbetleşerek koruyorlar. Çünkü ordunun komutanına, devletin reisine karşı böyle bir korumanın mutlaka olması gerekiyor. Özellikle bazı durumlarda. Çünkü o dönemde Aleyhisselatü Vesselam'ın korunması demek davanın yürümesi demek. Hakkın yürümesi ve fitnenin şirkin tamamen def demek. O yüzden onu koruma hususunda onun bekçiliğinde özen gösteriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hususta Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Aleyhissalatü vesselam bir gün böyle uykusundan uyanıyor. Medine'ye ilk geldiği günlerde diyor ki <gülüyor> keşke diyor sahabelerden birisi beni beklese diyor. Yani bana bir bekçilik etse diye söyleyince Ayşe anh her rivayet ediyor hadisi diyor ki bir ara diyor baktık bir silah hışırtısı geldi diyor. Silah sesi. Yani o zaman silahlar tabii ateşte değil kılıç yani. Ona da silah deniyor. Bir silah sesi işittik diyor. Ondan sonra aleyhissalâhu aleyhi ve sellem sen kimsin? Deyince, tabii o zaman karanlık, kimsenin ne olduğu belirtti. Diyor ki ben diyor Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diyor. Cennet ve Müjde'nin aynı sahabelerden birisi. Sa'd ibn-i Vakkas. E, ne, ne işin var, niye geldin deyince? Diyor ki, beni getiren şey içimde bir korku hasıl oldu. Seni beklemek, sana bekçilik yapmak isterim diyor. Sıfhanım da. Aleyhissalâhu aleyhi ve sellem ona bekçi Diyor, dua ediyor ve o da sana kadar onu bekliyor. Yani Allah Azze ve Celle Rasulünü koruyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Bizatik ayet indiriyor onun hakkında. Ama sahabeler de bir o kadar hassas onu koruma adına onun başına bir zarar gelmesin diyor. Gece endişelerini kalkuya girme. Onu getiremez Allah Azze ve Celle. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ı <gülüyor> koruma olayı Devam ediyor. Hatta sahabelerin birbirleriyle yarışıyorlar. Yani ben koruyacağım, ben bekçilik edeyim, sen bekçilik et şeklinde birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar. Sonra ayet geliyor. Ya eyyuhur rasul bellik ma'unum ey Allah, ey rasul, ey peygamber, sana indirilen şeyi tebliğ et. Ve illem tef'an ve ma risalete eğer sen böyle yapmazsan onun risaletini yani gönderdiği emri yerine getirmemiş olur. Ve me bellekte risaleti. risaleti de yerine getirmemiş olur. Wallahu ya'sıbuke min Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu ayette. Wallahu ya'sıbuke min Allah seni insanlardan koruyacaktır. Dedi. Bu hem ölmeden önce yani e, hayattayken aleyhissalâtu vesselâm'ın korunacağına işaret ediyor. Hem de öldükten sonra. Öldükten sonra daha önce de zikretmiştim, Şey zamanında, Nurettin zengin zamanında... Bu Selahaddin Eyyub'un komutanlarından biridir. Onun döneminde Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine ulaşılıp, tünel kazılıp... Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni, o cesedi çalınmak istemiyor. Ve Nurettin'in zenginin rüyasına giriyor bu olay. Gerçekten de çok ciddi bir çalışma yapılmış. Özellikle bu iki tane adam e, kabre, o Medine'deki kabre yakınlaşmaya çok az bir e, mesafe kalmışken Nurettin Zengi, olayı El koyuyor ve adamları e, öldürüyor. Ondan sonra da o kabrin etrafını beş metre, beşgen şeklinde beş metre aşağıya doğru e, kurşunlu benzeri bir madenle e, kapatıyorlar. İyice sağlamlaştırıyorlar. Yani bu olay da, bu ayete e, şahitli geliyor. Allah Hazretleri Celle de, Rasulü'nü hem sakin hem de ölümünden sonra koruyacaktır. Koruyacaktır. Kıyamete kadar böyle. Evet, وَاللّٰهُ يَعْصِبُ كَمَنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır, diyor. İnna Allah اللّٰهَ يَهْتِنْ قَوْمَ kafirin. Allah kafir kavme hidayet etmez, diyor. Tirmid'de rivayet edilen bir hadis'te, Nebiya Aleyhisselatu Vesselam, bu ayet ininceye kadar diyor kendisi korunurdu. Yani bir bekçi edinirdi diyor. Ayet indiği zaman Allah seni insanlardan koruyacak ayet indiği zaman böyle bulunduğu yerden başını çıkarttı ve ey insanlar dağılın artık Allah beni koruyacaktır dedi diyor. Ondan sonra koruma, muhafız yani edin diyor. Bu ayet geldikten sonra. Allah. Allah. Evet. Bu ilk günlerde Medine'nin ilk günlerinde Müslümanlar Medine hayatındaki Medine hayatını böyle idrak edip yaşarken kardeşlerim tehlikeyi kendilerinin aleyhine olan tehlikeyi bir bir takip ediyorlar. Biliyorlar. Nebilerini koruyorlar. Ona karşı hiçbir kusur işlemiyorlar. Ve silahla, geceleyip silahla sabahlıyorlar. Yani mutlaka yanlarında silahları olur. Ve ileride Allah azze ve celle onları kalbinin sukuna erdirecek, rahata erdirecek şeyleri indirecekti. Onları müjdeleyecek, bu durumun değişeceğini, bu sıkıntılı durumun geçeceğini biraz onlara müjdeleyecekti. Teberaneni birayet ettiği yerler, e, sahih bir senetle gelen hadiste, Übeyb-i İbn-i Ka'f geliyor hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor, Medine'ye geldiği zaman Ensar Aleyhissalatü vesselam ve muhacirleri barındırdı. Yani onları <gülüyor> e, korudu, barındırdı. Ve onlar da ashab da geceleyin Silahla yatıyorlar, yani silahla geceliyorlar ve silahla yanlarında silah olduğu halde sabahlıyorlar. yanlardan hiç ayırmıyorlar. Ve diyorlar ki, görüyor musunuz? Biz sadece Allah'tan korkarız. Ta ki böyle sukuna, mutmainliğe erinceye kadar biz böyle yaşayacağız diyorlar. Ashar radıyallahu anhın ve Allah azze ve celle ayet gönderiyorlar. dünya ambarına vaad edenler, iman edenlerinizden, salih ameller yapanlardan. Sizden iman eden ve salih işler kim, amel işleyen kimselere, güzel amellerde bulunan kimselere Allah vaat etmiştir. Le'stakhlifan lahum fil ardi kemastakhlafa alladhina min qablihim. Kendilerinden önce kimseleri hakim kıldığı gibi, oranın yani yöneticisi Halifesi kıldığı gibi, elbette böyle yapan, iman edip salih amel işleyen kimselere de oranın hakimi yapacak. yapacaktır. وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي رُتَدَعْ لَهُمْ Onlar için razı olduğu dini onlara iyice yerleştirecektir. Yani İslam'ı, İslam'dan razı olur ya, İslam'ı onlara iyice yerleştirecektir. وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدَ خَالْفِهِمْ اَنَّا Ve, korkularından sonra onları emniyete çevirecektir. Yani onları emin kılacaktır diyor. Artık korkuları gidecek belli bir zamandan sonra. Bu ayetleri. Bunlar hep müjde. Ama onlar kim? İman edilir. Salih Ameşri'ler ''Ya budûneni'' ''Bana ibadet edenler'' diyor. ''Ve lâ bir şey ''Ve bana hiçbir şey şeye şirk koşmam.'' Yeryüzünün halifesi, idarecisi olabilmek için Gerçek manada ama böyle olmak gerekiyor. Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şey şirk koşmayan. Onlar diyor Allah haber veriyorum Onlar bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey şirk koşmazlar. Ve men kefere ba'le zalik kim bundan sonra küfrederse, nankörlük <gülüyor> ederse fe ula ke humül Onlar fasıkların te Evet, Bu müjde olan ayetler gibidir. bu esnada bazı ayetler geliyor. Yani kuvvetle, kuvvete karşılık, güce karşılık, gücle e, mukabelede bulunmak, yani savaş için, savaşa çıkmak için bazı ayetler geliyor. Onları şimdi sırayla görelim inşallah. Yani Allah yolunda savaşmak için izin veriliyor müminlere, Müslümanlara. Birinci ayet, 8 suresindeki ayet: "O el-lebiine bi Kendilerine zulüm edilmelerinden dolayı, kendilerine yapılan zulümden dolayı kendileriyle savaşlan kimselere yani müminlere izin verilmiştir. Savaş için izin verilmiştir. Ve innallaha ala nasrihi Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir, güç yetirendir." Amma tipden ham ben nüsnedinde ve terimde rivayet eden bir hadiste Abdullah ibn Abbas'tan hadisler etmesine ne ki ben çıkıyor zaman Ebubekir diyor ki Nebilerini çıkardılar diyor Peygamberlerini çıkardılar İnna ilah ve İnna ileyhi rajaun Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz helak olacaklardır diyor Mekkeliler için ve ayeti diyor Oğluna, lilladina yuqatilun, yuqatilun yuqatilu abi anhumu kendilerine zulmedilen, Mekke'de nice zulümler görmüşlerdir. Zulmedilmelerinden dolayı kendileriyle savaşılan kimselere izin verilmiştir. Yani mü'minlere savaş için izin verilmiştir. Diyor. Bu ayet diyor. diyor ki bu ayet, savaşın olacağını haber veriyor, tarif ediyor. Abdullah i̇bn Abbas diyor ki, savaş hususunda, radıyallahu anh'ıma savaş hususunda ilk gelen ayet budur diyor. Bu ayet. Evet, Hac suresindeki ayet. İkinci ayet. Eee Bakara suresindeki ayet geliyor. Yes elûneke an eş-şehril haram. Sana haram aylardan soranlar. Haram aylar nelerdir? Haram aylar hangileri? Kim söyleyecek? Hı? Zilhicce, Zilhicce. Hı? Zil zil Başka? Bunlar <gülüyor> mı? Bunlar <Muharrem. gülüyor> Zilhicce, Zilhicce. Recep, üçü birer birer Recep, birer Recep, evet. üçü yan yana, biri de ayrı Recep, Recep, zilkade, de, zil, zil hiçcen muharrem, <gülüyor> bunlar haram aylardır. yani o aylarda savaş yapılmaz. Allah azze ve celled bunu ayet kere meslede sarp demişti. Haram aylardan sonra, betalim fiyi, onlar savaşmak hakkında sana soruyorlar diyor, yani bunun hükmü nedir? Asap soruyor İslam İslam, ayet geliyor. Bu da tertanın De ki, o ayda savaşmak günahtır. Yani büyük bir günah. Vesadun an sabilillah. Ama Allah yolundan uzaklaştırmak, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak ve küfrün dihi Allah'ı inkâr etme. Ve meçdül harame, memleketide harama, ziyaretten yani umreden hacdan engel olma. Ve hrac ehlihi ve oranın ahalisini oradan çıkartma. ve gibi minhu ekberundallahu minhu ekberundallahu bu Allah'ın katında daha büyük bir şey diyor daha büyük bir günah veriyor vel fitnede ekberi minel katın ama fitne burada fitne ile kast edilen müfessirlerin ifadesiyle şirktir Şirkli, şirk ise şirk koşmak ise müşriklik yani öldürmekten daha büyüktür diyor bu ayet ne zaman geliyor biliyor musun? bununla ilgili bir kısa anlatılıyor çok önemli Recep ayının böyle hicretin ikinci senesinde Recep ayında son zamanlarında a.s. Abdullah bin Cahş'in içerisinde bulunduğu 8 kişilik bir grubu e, Mekke tarafına bu Taif tarafına gönderiyor. Kureyş'in ticaret yolunu Kureyş'in ticaret yolunu böyle e, sıkıntıya sokmak için hem e, Şam'dan gelen hem de Yemen'den gelen ticaret kervanını ticaret yolunu böyle tehdit edip sıkıntıya sokmak için bir grup gönderdi. Abdullah 7 ve Ve onunla beraber 7 kişi daha 8 kişilik bir grupta. Ve onlara bir yazı yazıyor. Burada yazıyı yazıyor diyoruz ama bu yazdırıyor. Biliyorsunuz anı yani okumaya Ve onlara diyor ki iki gün sonra bakacaksınız bu yazıya. Yani iki günden önce bu yazıyı okumayın diyor. Beyhaki'nin sahih bir senetle rivayetinde onlara diyor ki ta ki Mekke ile Taif arasındaki bu hurmanlıklara gelinceye kadar yürüyün diyor. Oraya kadar gidin diyor. Ve Kureyş'i gözetleyin. Yani maksap, onlardan bilgi almak. İstihbarat yani, istihbarat bilgisi. Ve onların e, haberlerini bizim için öğrenin. Yani bizim için ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, ne planlıyorlar, öğrenin diyor. Abdullah diyor ki, işittik ve itaat ettik. Yani baş göz, baş göz üzerine diyor ve e, yoluna devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazı kimseler bu Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı şeye vakıf oluyorlar. Onu da şöyle yazıyormuş. Beni diyor, muhakkak ki o beni sizden herhangi bir kimse, yani Abdullah İbni Caş adına onun beraberinde bulunduğu kimseler için. Eğer sizden herhangi bir kimse yani Benimle beraber gelmek istemezse ben onu zorlamakta, zorlamaktan yani zorla götürmekten nehyolundum diyor. Yasaklandım. Her kim şehadet ister ve ona karşı böyle rağbeti varsa o zaman benimle beraber yürüsün diyor. Abdullah İbni Cahş. Aleyhisselatü yani yanındaki insanları zorlamamasını istiyor Abdullah İbni Cahş'tan. Böyle bir yazı yazıyor. Kim benimle beraber görecek şehadet istiyorsa ona rahmetliyse gelsin. Yani kim de bunu hoş görmüyorsa dönsün diyor. Abdullah İbn-i Yani Aleyhisselatü Vesselam tam metni yok ama bunları yazdığını ifade etmek istiyor. Onlardan da kimse o sekiz kişiden kimse geriye kalmadı. Hepsi beraberinde gidiyorlar. Sadece eee Sadr ibn Ebu o devin gazdan, bunlar geride kalıyorlar, onların geri kalmasının sebebi de, yani gruptan ayrılıyor. Bir tane deve varmış, o deve kayboluyor, yani onlardan kaçıp gidince, o deveyi aramak için peşine düşüyorlar ve gruptan geriye kalıyorlar. i̇bn İshak'ın rivayetine göre, Abdullah ibn-i bu iki sahabi, Sadr ibn-i Ebu Kutbe bin Gazdan peşinde giderlerken bu ilerliyor o Aleyhisselatü Vesselam'ın hurmalık yere dediği yere yani Mekke ile Taif arasındaki yere ulaşıyor. Oraya geliyor. Ve nihayetinde Kureyş'in kervanı geliyor. Kureyş'in kervanın üzerinde de kuru üzüm ve deri var. bir mağdurlar. Ticaret kervanı. İçlerinde de Amr bin Hadrami var. Onlar bu onu bu görünce, e, Abdullah İbn-i Cahiş görünce korkuya kapılıyorlar. Ve oldukları yere konaklıyorlar. Sonra onların yanına Ukaşe bin Mehsan geliyor. Başta tıraşlı bir şekilde. Onun tıraşlı olduğunu görünce tamam bunlar umreciler diyorlar. O kermandakiler. Korkulacak bir şey yok. Emin değil diyor. Bunlar umreci, bir şey yapmaz. Deyince, <gülüyor> Öyle kalıyorlar. Bu arada e, Abdullah ibn Cahş'in beraberinde bulunduğu kimse birbirleri arasında istişare ediyorlar. Ne yapalım? Diyor. Yani ellerinden hazır kervan geçmiş. Hazır av var. Birbirlerine konuşuyorlar. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye. Günlerden de Recep ayinin son günleri. Yani Haram ayının içerisinde. Diyorlar ki eğer bu gece yani bu kavmi bırakırsak o zaman onlar haram bölgeye girecekler var. Yani e, yukarı tukür, aşağı tukür sahalı müsalli. Eğer bırakırsak elimizden kaçırırsak haram bölgeye girecek. Haram bölgenin mekkenin bir haram hudutları var oraya oraya girecekler. Eğer onlar savaşır öldürürsek haram ayda savaşmış olacak. Ne yapalım diyorlar çekiniyorlar. Müdahale etmekten, onlara bir yani zarar vermekten, onlarla savaşmaktan müdahale, e, imtina ediyorlar. Nihayetinde birbirlerini cesaretlendiriyorlar ve onları onlardan bir kişiyi öldürüyorlar. iki kişiyi esir alıyorlar. Onlardan bir kişi de kaçıp kurtulup gidiyor. İki kişiyi esir alıp ve kervanın içindeki şeyleri de animet olarak alıyorlar ve doğru medeniyete gidiyorlar. Böyle bir karar veriyorlar. Bu olay haram ay içerisinde gerçekleşiyor. Dikkat edin. Sonra Medine'ye geldikleri zaman ganimetlerin beşte birini daha ayet gelmemiş. Ganimetlerle ilgili ayetlerde beşte biri Allah'ın ve Rasulü'nün diye gelen ayetler var. ve suresinde bu ayetler daha henüz inmemiş. Ama buna göre humus dediğimiz olaya göre, e, şeye göre taksimata göre taksimat yapıyorlar. Beşte birini Allah ve Rasulüne ayırmak üzere getiriyorlar. Diğerlerini de kendi aralarında taksim ediyorlar. Elde ettikleri bu ganimeti. İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh diyor ki bu olayla ilgili bu diyor İslam'daki ilk humustu. Yani ilk alınan ganimet, ganimetten de ayrılan humus payı budur. Diyor. Ve ilk öldürülen kimse bu olayla öldürülmüştür. Bu Amr İbn-i Hadrami öldürüldü. Öldürüldü bu olaydan. Yani Kureyş'in kervan içerisindeki bu adam öldürülüyor. İslam'da ilk öldürülen ve ilk tutsaklar, iki tane de tutsak var. İki tane de esir getiriliyor. Evet. Bunlar Osman İbni Abdullah ve Hakem İbni Kaysan adında iki adamı da esir olarak Medine'ye getiriyorlar. İbni İshak diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldikleri zaman Medine'ye bunlar Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben size diyorum Onları öldürmenizi emretmemiştir. Bak bak, Sübhanallah. Haram ayda onları öldürmenizi ve kervanı durdurmanızı söylememiştim Emretmemiştir. <gülüyor> ve ben bunlardan, sizin bu getirdiğiniz ganimet malından bir şey almadım. Yani almaktan imtina edin. Ellerinden, yani böyle her şey dökülüp iniyor adeta. Ellerindeki bu ganimet malları yere düşüyor. Müslümanlar onları ayıplamaya ve azalamaya başlıyorlar. Allah'a korktular. İmtihan'a bak. Ve onlar zannediyorlar ki biz tamam helak olduk. Kureş bu arada ne diyor biliyor musunuz? Bakın yaygaraya bak. Muhammed ve adamları haram ayı helal yaptılar. Haram ayla kan döktüler. Ve malları aldılar. Esir edindiler. Haram ayına böyle kötü bir iş yaptılar diye yaygara koparıyorlar. Bu sözler insanların arasında çoğalınca işte biraz önceki söylediğim ayet i Kerim'e geliyor. Ne selleûne ki anîşşehril haram Sana sana içerisinde savaşın yapıldığı savaş yapılan haram aylardan sorarlar. Yani bir insan haram ayın içerisinde öldürme işi yaparsa savaşırsa bunun hükmü nedir diye soruyorlar. Kulukullah'ın dediği Haram ayda bir şey yapmak yani öldürme yapmak, <gülüyor> savaşmak bir günahtır. Ama ve saddun ansabillahi ve ve haramı ve ihraju Ama Allah yolundan uzaklaştırmak, Allah'ı inkar etmek, mescidi haram'a engel olmak ziyaretten ve oranın ahalisini çıkartmak Allah'ın katında ondan daha büyük günahtır. وَالْفِتْنَةَ اَكْبَرِ مِنَ الْغَاتْلِ Fitne yani şirk ise katilden, öldürmekten daha büyüktür ayet gelmesi kerimesi geliyor. Bununla, bununla Müslümanlar teselli buluyor Allah Azze ve Celle müşrikleri ahiretası susturuyor yani bu ayet Yani siz evet böyle yapıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz ama bunun hükmü budur diyor. Yani sizin yaptığınız işler daha büyüktür diyor Allah Azze ve Celle. Haram beldenin, haram ayların bu hürmeti bunların aklına yeni geliyor. Oysa ki haram ayların hürmetini daha önce Mekke'deyken Müslümanların malını alarak, onlara eziyet ederek, onlara her türlü işkenceyi yaparak, memleketlerinden, yurtlarından çıkararak haram ay en sonuna kadar, en sonuna kadar yırtmışlardı haramlığı hiçbir şekilde gözetmiyorlar. Şimdi mi akıllarına geldi diyor yani adeta. Yani burada onların haramlığı, kutsiyeti, bu hürmeti gerektiren şeyler böyle bir durum karşısında mı onların aklına geliyor? İbni Kayyım rahmetullah hani buna rağmen diyor ki bak o kadar önemli ki Allah Subhanahu ve teala evliyaları yani dostları o ashab-ı kiram ile Abdullah İbn-i Cahş ve adamlarının yaptığı şeyler, o kast edildi. Evliyaların ve düşünmanların arasını. Evet. Teşiddül ve ta'kafe immâ mennen bâdû ve immâ fida'ân. Yani esir aldığınız zaman, bağlı, yapınca karşılıksız bırakırsınız bu savaş e, anına, e, o andaki ve bağlı bir şey. Yahut da fidye vererek bırakırsınız. Hatta hatta da harbu eldaneya ta ki harp savaş yüklerini bırakıncaya kadar yani savaş sona erinceye kadar. Daler ki öyle ve şallah lan tansara minhum. İşte bundan dolayı Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Allah dileseydi onlardan intikam alırdı fakat niye bi'baadukum? Bi'baad Lakin Allah sizi birbirinizle sınamak istedi. Birbirinizinle sınar. Allah sizi birbirinize sınar. Sineması için. Ve dedin: "Kötülüf ise bir Allah tela yudil Allah yolunda öldüren, öldürülenlerin Allah amellerini boşa çıkarıcı değildi. Seyehtihim, Seyehtihim Rabbu, Seyehtihim ve üstükbalehim. Allah onlara hidayet edecek ve durumlarını düzeltecektir ve de onların cennete arıfahalim. Onlara tanıttığı cennete, onları sokacaktır ki Ya ülledin, amen." intesrun <gülüyor> ma'a yansurku bi'isbat al-haq. E iyi manadır bunun. Allah'a yardım ederseniz, yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah size yardım ede, da size yardıma da bu ayaklarınızı sabit kılar. Rabbim bizi Allah'ın dinine yardım eden kullarından eylesin. Sonra Allah Azze ve Celle bu savaş emri geldiği zaman kalplerinden böyle tit titreyen korkak kimseleri yenen ayetleri peşi sıra getiriyor. Yine Muhammed suresinde. Onları zemmediyor, yeriyor. Ve iddâ unzire suratun muhkeme Muhkem bir sure indirildiği vakit ve zükre fîhel gıta'ın içerisinde de savaşın yani cihadın zikredildiği bir sure indirildiği zaman râitel lezîne fî kulûbühün yani zurûre ileyhke almak için aleyhim minel merud. Kalplerinde hastalık bulunan kimseleri. Sana böyle ölüm, ölümden dolayı ölüm korkusundan dolayı baygın kişinin bakmasıyla baktıklarını görürsün Yani savaş emri geldiği zaman böyle baktı. Korkularından bunu yapılır. hastalık olan münafık kimseler. Evet, sana böyle bakanlar diyor. bu onlara yakışır, bu onlara yaraşan, yaraşan bir şey. Yani onlar buna layık zaten. Bu halleri onlara layık. Oysa ki onlar itaat etmeleri ve güzel söz söylemeleri gerekirdi. Onlara düşen buydu yani. Fe izâ azamel emru felel sadâhullâhâ le kâne khayrâllehum İşe hükmedildiği zaman bu hususta yani savaş hususunda iş kesinleştiği zaman Allah'a karşı sadakat sahibi olsalar le kâne khayrâllehum kendileri için daha hayırlı olurdu. Bu hastalık, kalbinde hastalık olan kimseler. Allah Azze ve Celle kalplerimizi temizlesin. Hastalıktan, nifaktan uzak tutsun. Ki imtihan geldiği zaman sapasağlam durabilelim. Kardeşlerim beşincisi ve sonuncusu, bugünkü söyleyeceklerimden, son şey, Bakara Suresinin ayetleri geliyor. Artık burada iyice savaş, cihad emri kesinleşiyor, Kesin bir şekilde emir veriliyor. Ki kıyamete kadar devam edecek bir emir var. Kutba size savaşmak yazıldı. Onu hoş görmeseniz de, ve asa antekru Belki sizin hoşlanmadınız, sizin için hayırlı olabilir. Hoşunuza gitmeyen şey, sizin için hayırlı olabilir. Ve Hoşunuza giden şeyler de sizin için belki şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu savaş için geliyor ama bu ayet-i kerime çok umum yani. İnsanın terden yani münfereden başına gelen her şey için böyle. Yani hoşlanmadığını bir şey bizim için hayırlı olabilir. Zor gelebilir, ağır gelebilir ama sabredersek o bizim için hayırlı olur. Hoşlandığımız, çok sevdiğimiz bir şeyin arkasında da kötü bir şey olabilir. Bizim için şer olabilir. Allah korusun dinde bir fitneye düşebiliriz. Allah Azze ve Celle bunu bizden esirgesin, muhafaza etsin. Amin. Evet. Evet. İşte Allah Azze ve Celle emrini, kıtal emrini, savaş emrini emrini tedriciyen derece derece böyle indiriyor. Ondan sonra da savaş için zaten emir veriliyor. Burada e, son olarak e, Safiyyur Rahman Mübarek Bire'nin sözünü aktaralım. E, Errahîm Rahigül Maktum adlı Siyer kitabında burada diyor ki bu kıtal savaş emri ona teşvik etmek, hazırlık yapmak bu normal durumun gerektirdiği bir şey. Yani ashab nasıl böyle hazırlanmışsa bu zaten yapılması gereken durumların getirdiği bir şey. Eğer bu gibi durumları derinlemesine araştıracak bir komutan olsa Elbette diyor, her türlü beklenmeyen şeylere karşı ansızın gelişecek olaylara karşı hazırlıklı olunmasını o komutan sıradan bir komutan yani emredir. Allah Azze ve Celle ise buna daha layıktır. Allah Teala o şekilde e, savaş emrini vermiştir. Ki durumlar hak ile batıl ehli arasında kanlı bir savaşın olacağını işte o Bedir Harbi Ondan sonra Uhud, ondan sonra Ehendek. Ee, durumlar bunu gösteriyordu. Kanlı bir savaşın meydana geleceğini ve bu Abdullah İbni Cahş'ın yaptığı baskın bir kişiyi öldürmesi ondan sonra e, esir alması müşrikleri adeta çileden çıkartmış. Onlar e, bu olaydan sonra bu heveslerini, hamasetleri bitirmişler. Yıkılmışlardı yani. Ve bu olayın etkisiyle, dokunki şokuyla hala uğraşıp onunla kararsız bir şekilde, mütereddit bir şekilde uğraşıp duruyorlar. İşte bu onlar için büyük bir darbe olmuştu Abdullah İbn-i olayı. İnşallah <gülüyor> bir râkâh hafta devamını söyleyeceğiz. Allah Azze ve Celle de anlattığımız konulardan önce kendi nefislerimizin örnek alıp, İslah olmasını nasip etsin tamam. ve bizim dışımızdaki tüm kardeşler, tüm Müslüman kardeşlerimize de bu gibi olayları iyi anlamayı nasip etsin. Tamam. Bakın son bir söz yani savaş adam öldürmektir. Adam öldürmek ise en şiddetli bir şeydir. En ağır bir şeydir. En büyük günahlardan biridir. Basit bir şey değildir. Bunun hık -hı, ilmi olmadan bu iş yapılama değil. Her şeyin başı ilim. Elm, ve ilim sözden mi amel etmekten öncedir. Allahu